Tüm misaldir yani bu yer ile göğün arası dolacak kadar günahlarla gelsen, dolduracak günahlarla huzuruma gelsen, şi koşmadığın halde Allah iki demediğin halde bana kavuşsan yer yüzünü dolduracak kadar bir mahkûmetle mukabele eder seni at Ne diyorsun? Sen? Seni at bilirim. Merem içinde şif yok. Yani Allah iki demek yok, öyle günahlarla gelince ona da tövbe ediyorsun, bir daha yapmamaya da azmi, cezmi, az cezmi, kast ediyorsun, işte benden vazgeçtim senin günahlarından diyor Allah. Hocam, hadisi i kirimizi rivayet eder, hadise hasendir, özel hadistir. قال الله تعالى في حديس kuts, Hadis-i Kuds'isinde Mevla yine buyuruyor. Hak Teala Hazretleri, Allah'ımız, Hadis-i Kutsusunda buyurdu ki elbette günahların ahu eminini günahlar kalkmış sabahına da, da şafak atarken hacep kapıları açırken Allah'a da muhtaç olduğunu bilmiş. Bağız da kalbini tam yumuşatmış. Tövbe olsun diyince tövbe edemiyor. Huy, huy. Ağlıyor çünkü çok büyük hatası var. Benim, benim gibi çok günah etmiş. İngiliyor. İngiliyor. Ahu emni. Bana Allah'ı kesbih eden meleklerin sesinden daha sevgilidir o günahkar kulumun. Ahu emni hiç günah gitmemiş meleklerin zikrinden, fikrinden, sesinden daha güzeldir bana o günahkar kulların iniltisi. Daha müjde istiyor mu? Hoca inan. Çok eziyet ettin ama buyuruyorum yani. İyice buyuruyorum. Demler, teğendermiz doğru yürüyor. bunları sizin gözünüzde göstermiyordum. Böyle, acısını çeksinler günahların diye. Feyyakulun Taala nedhbe ile ilal arzu sena ta ilahri hadis okuyamadım da. Bu da ah, bu da melekler, Allah'ın melekleri, cemiyi melekler gelin yer yüzüne giden gelin. Ne olacak diyorlar, gelin bir yüzüne gidelim de bizim sesimizden güzel ve Allah'ımıza makbul olan günahkarların diniltisini dinleyelim de biz de lezzet alalım. O kadir gecelerinde dinlediklerimiz o sahurdan sonra yatmayıp sabahı bekleyip öğle namazını kılıp da acil istirahat edenlerimiz günahların çok değil tesbihi eline alıp da peytanberimiz bile hiç günahı yok ana yüz defa künde istiğfar ederim Allah'a diyor. Allah'a yüz defa istiğfar ederim. Hiç de günahı yok. Sen istiğfar etmez mi Müslüman? Künde 70 defa istiğfardan hiç aşağı çekmedim diyor Peygamberimiz. Sizin ameliyetlerinizin içinde Allah'a istiğfarınız kadar güzel bir ibadetiniz yok diyor Peygamberimiz. En parlak şey istiğfar. Gelmiş bir şövecim. Şey estağfirullah, estağfirullah, cemi günahımıza estağfirullah, cemi isyanımıza Estağfurullah, cemi isyanımıza Estağfurullah, cemi isyanımıza estağfirullah, kövbe-i nasuhla, kövbe olsun yarabbim. Açılın bir aşkına. Açılın <gülüyor> hadis Şerif daha elime aldım. Onu müjde olarak size konuşuyorum. Kale Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem İvmenû li îsiften min anfusikum evmenlekumul cennâ Ustuku idâ hattestum ve evfû idâ vaattum ve ettû idâ tümintum ve ahfadû fürûcekum ve uzzû ve küffû eydiyekum Ahmet İmam Ahmet ve an Amr İbn Abbas rivayet ediyorlar hadisi şerifi 10 kere 40 hadisin 184. sahih. Ne buyuruyor efendim? Bunun talashlan yok. Onun müjdeli zaman. Altı şey hakkında. Altı şeyin hakkında. Üz yürekten Öz yürekten, bana teminat verin, söz verin. Peygamberimiz diyor, altı şey hakkında, iyice belleyeceğiz, alt kısımda. Öz yürekten teminat verin, ben de sizi teminata delalet edeyim, ben de cennete gideceğimizi müjdelerim. Eğer şu altı şeyi yapın, ben de sizi cennete müjdeleyim, teminat vereyim size, zamin olayım ki cennete gideceksiniz. Bu altı şey ne hocam tez tez yine? Peki kardeşim ben de o sizi hiç üzmeyeceğim. Söz söylediğiniz zaman sadık olun aman yalan söylemeyin. Yalanla iman bir arada kalmadığı için sizi kurtaraman yalanı terk edin geçsin. Yalan söylemeyeceğinize söz verin baştan bir. Hep zora koşmuş. Biz akşama kadar yalansız durmaya imkanımız yok ki mühtemel edeceğiz. Yüz karaları yapacağız etrafımıza. Yok gitmem ben. De. Beni çekiyor ama gitmem. Öyle ya, yalan söyleme Söz söylediğiniz zaman sadık olun, yalan söylemeyin. Bir, iki, vaad ettiğiniz vakit onu yerine getirin. Muhakkak vaadinizi yerine getirin. Biz Allah'ımıza bak, alemi ervahta delaratmıştır dedik, quad'uzi yerine getirdik. O bütün emirlerimizi tutacağız dedik. Ve en insan Bütün dağların ve yerlerin semanın götürmediği emaneti aldık, bak götürüyoruz. Namazını kıl dedi, kıldık, tuttuk. tut dedi, tuttuk. Bu vahit. Kullara da vacibtin ne? Şunu gel de vereyim gelin, vermeyecek olursan elbâd-ı kitleyin. Borçlu gibisin ona, ahiret de hakkını alacaksın. Vaat etme! Vaat etme, gördü al seni. E, ettin, vereceksin öyleyse. Canım olsalar geleceksin. Yani vaat etti mi? Peygamberimizi vaatinden kimse gönderemedi. Yeter değil uzun, pek uzun gider, birine vaat etmiş, Plan yerde birleşelim, sen gelene kadar ben gelirsen ben durayım, sen gelirsen sen dur. Üç gün orada kalmış peygamberimiz. Üç gün! Ya Resulallah burada niye gezelim, niye duruyor üç gündür? Birine vaat ettim gelsin diye tamam da unutmadım ki gelmedi. Vaadimden hurf ederim deyip korkuyorum. Burada yiyeyim, burada içeyim, burada namazımı bir çada kurtarıverdim. O gelsin de beraber gelelim diye bekliyorum. O da gelmedi, üç gün oldu diyor. Daha beklemiyor musun? gelmeyecek olursa bir kere beklerim. Çünkü vaat ettim, kurt diyor Peygamber'im. Sen nasıl vaatinden ben Daha bunun şeyleri, kudemiyye musalehasının neyi anlatmak isterim ama imkanımız yok. Geldik efendim. İki, siz öz yürekten söz verin altı şey hakkında, ben de cenneti, cennete girmenize söz veririm. Söz söylediğiniz zaman yalan söylemeyin, doğru söyleyin. Bir, vaat ettiğiniz vakit onu yerine getirin. iki. size bir şey emanet ve emniyet edilince onu eda edin, hainlik yapmayın. Size bir şey emanet verildiyse Allah'ın emaneti, kulun emaneti ona hainlik etmeyin. Neren göz vermiş harama bakmayın. Neren ağız vermiş, ağız vermiş. Kalk, kıybet, ihtira ne gitmeyin. Merem kulak vermiş emanettir bunlar. Kulağınızla kalk, kıybet, ihtira, ısnat, e, sinema, televizyon ne dinlemeyin. Aman rica ederim böyle hayır olan şeyi dinleyin. Yüz desem hiç bizi gönderemem. Ama ben Allah'ın huzurunda derim de dileklerine bütün insanı şahit gösterirsem yakayı kurtarırım. Sen ne olursan böyle, ben ona karışmam. <gülüyor> Demek bu da emanete hainlik eden münafık sıfatında olur. Yetmez böyle zararlı yere canım hocam da önümüzde yeri. Peki hain yetmeyin. 4. Haram feyilden namusunuzu, ibbetinizi koruyun. Elin hanımına, elin ırzına, namusuna tasallüt etmeyin. Elin hakkı, kocanın hakkı olan namusunu başkasına teslim etmeyin. Teslim etmeyin. Teslim eder de kocası da bunu bilirse. O kadınla geçinirse o varın müjdeleyin yeni metnin kafasının üstündeki ilk yazı bu. diye yüz olanlar bana giremezler diye Allah onu bu direk elinde yazmış. İnkar yok. Onun için böyle emanete ihanetlik etmeyin. Harem şeyinden de namusunuzu koruyun. Burada bitti. Buna da iyi söz verin. Peki. Gözlerinizi kötü bakışlardan men etmeye söz verin. gözümüzle elin ırzına, namusuna gözünüz akmasın ha. Allah gözümüze perdeyi onun için halkettim böyle çekiverin üstüne perdeyi deyip. Buna dayanamazsanız gözünüz açık kalıyorsa boynunuzu menteşede halkettim diyorsun diye bu yanda, şu yanda. Böyle elin namusu oldun mu boynunuzu gönderin sizi kolaylık, emanetini yüklediğiniz için kolaylık halkettim size. Nerenem emanetimi kabul ettiniz? Ağzınızdan çıkacak sözü muhafaza için dilinizi boğazınıza çekin diye yumuşak halkettim. ettiniz. Konuşamam. Bak, ille bir konuşmaz. Buna dayanamaz. Konuşacaksa bir kıpırdayacaksa çatal kapı halkettim, ettim dişlerini birbirine geçiriyor böyle. Konuşman o zaman. İraden yok ki. O da zor olursa dişlerin dolakların daha yumuşak onu bir araya üç kapının içinde ettim. Neden günah söyleyin? Neden yalan söyleyin? Neden küfür söyleyin? Onun için Allah de öyle kolaylık halk ettim. Onda da söz verin bakayım bir. Gözlerimizi kötü bakıştan men edin. Ellerimizi şeran caiz olmayan şeylere değirmeyin. Dün de söylemiştim. Elimdür zinan mamutluğunan musafaha yapmayın. Tokalaşmayın. Bayram geldi yine varıyorsun. Yok var. Ha. Öyle yapın. 16. Kırk hadisin birinci cildinin 189. sayfasında hadisi şerif. Bu da size yüzde olsun diye konuştum. Açalım bir daha aşkılara. <gülüyor> Şu keyfin acaba şeyi var mı mıla atacak? E, bitti de öyle kalıyor mu? Ne diller onun ismine yok tam bir otomatik var mı şey Hamza falan var mı bunda yok Duruyor mu İsmi Allah Ramazan Al Ramazan şu nokaya mı yok şey, şu şu şu şu Kala Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Es sadaka iza akhrajat min yedi sahibi taqa fi yedi Allah qabla an yadkula yedi sa'il. Feqala Rasulullah ve ne habibullah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben çok şey aktarmak istiyorum. Nivecilla <gülüyor> Bir sadaka sahibinin elinden çıktığı vakit Allah rızası için zekatını kabul ettin mi? Allah rızası için sadakamı aldın mı? Allah rızası için camiye şu parayı aldın mı? Bir sadaka elinden, bir yetime, şu saile, şu ihtiyara, şu muhtece, şu sadakamı aldın mı? Allah rızası için elini verdin. Sahil eline almadan Allahu Teala azazları kudret eline alır o sahilin eliyle kendi arasında bir el var, o da Allah'ın eli. Allah'ın kudret eli, alıp bir kabul ediyor onu. Yani fitre verdiniz, zekat verdiniz, hayır verdiniz, hasenet verdiniz. Bir de onu konuşayım da size mükafat olarak onu da dinleyin inşallah. Alıp kabul eder Allah ve فَتَكَلَّمَ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ kelime تَقُولُ Evveli taqulu, kuntu cıgılan fakıttar tani. Ya kuntu kılılan fakıttar فَانِيًا Ya kuntu adızlan fakıptar tani. Ya kuntu Rasulullah, fana sılaq Habibullah. kelimeyi söyler. yok ya. Sen duymayon ya melekler duyuyor, yazıyor, Allah duyuyor. Sen duymayon, senin kulağın yok ki duyacaksın. Var hoca kulağın, bu dış kulağı basiret kulağı ister hiç duyacak bunu. O da yok. Onun için duymaya hacet yok bak diyorum inan. Bir, kıymatça ben küçüktüm. Kıymatça ben küçüktüm ancak yüz liraydım, bin liraydım, on bin liraydım, küçüktüm feyiz bereketçe beni büyüttükçe büyüttüm bana feyiz ve bereket geldi büyüttükçe büyüttüm bütün rız rızıkların takmaya başladı evde bir de bak çok kardeşimize sınattım ben kendim sınadım çok sınadım lakin baktım dünya için oluyor dünyanın için sınamadım Allah razı olsun ha çocukluğunda sınardım çünkü bir verdim ne aşırı Allah on verir Ay Bey'dim, daha askere gitmedim, gencidim, duyardım hocaları. Ben <gülüyor> haşlığım yok, hiç imkanı yok gelmenin, bir tecik lira var. O bir lirayı camiyi Kedir'in önünde bir sahilin o koydum. Hiç paran kalmayınca, ileriye vardı mı da dostumun, Allah sevgilimin birisi, haşlığın belki olmaz şunu on lirayı al Allah'ın zahı olsun. Allah'ın zahısını al ben böyle kaç defa rast geldim dünya için yapmam ben. Allah güzel yaparım. O çocukluğumdaki yaptığım. Daha bu hakka dair bir şey desem hem güle güle ölümüz hem de haydarımızın muciz olur. Hoca güldürecek şey ise ona da söyler senden çok hoşlanıyoruz. Çünkü o da bir tatlı kelime oluyor. Hocanın diyesi böyle mağız verir gene, gelir gene. Adamın diyesi hocanın mağızına iyi gelmiş. Dinlemiş, dinlemiş, koynunda on tecik lirası varmış. O on lirayı bir kimseye verirse yüz lira kendinin borcu varmış. Allah'ın yüz lira verecek olursa ben demiş borcumdan kurtulurum. Sahilin eline o on lirayı şunu kardeşin e, ihtiyacına sar edin. Haşrı vermiş. Bir gün bekleniyor yok, gün beklen yok, Üç günden. Hocaya varmış, Esselamu Aleyküm hocam. Aleyküm Selam oğlum, geçen bir vaaz verdim, diğerlerime büyan ettim, on gecik liram vardı boynumda. Bir sahile verdim, yüz yada borcum var, on gündür beklerim, para geldiği yok demiş. Böyle vaaz verdin sen, beni ikna ettin çünkü demiş. Bütün cemaat da ikna oldu bile on. Oğlum işte zahirene ilave Allah. E, meyvelerine ilave eder, başta geçinime ilave eder e, Hastalıkla verip de doktor e, doktor kokuşturmaz Sadaka muhakkak faizeli böyle dememiş Baktı adam çok tembel Çok tembel demiş ki celt dahi tutmuşsun oğlum Yavrum maşallah celt dahi tutmuşsun Ha bu celtadan gelilecek öyleyse parayı bulacağım demiş Aklı bu kadarmış Gele gele bir pınar başına varmış donarın başında bir seyit ağacı var. Onun başına çıkmış etrafı seyrediyor. Bir atlı geldiğinden atını ağaca bağlamış dönmüyor yukarıdaki adamdır. Ne baksın ihtiyaç ne? Oraya oturduğuyla acıkmış suyun başında bir böyücek ekmeği var. Bir belmiş sen Allah'sın. Haşa O aleviymiş merhaba. İkinci belmiş demiş sen Muhammed'sin. Üçüncü belmiş sen demiş Hazreti ı Ali'sin. Dördüncü belmiş sen Cebrail al, al demiş ya Cebrail, ya Cebrail. Sen nereye Allah emretti de Hazreti Ali'ye verilecek peygamberleri nereye Muhammed'e de Sen bunda haksızlık ettin demiş. Yoksa o büyük yerektan de baktın, tırmadın, hadi verdim demiş, dur seni yiyin demiş, bir daha yenip çıkma demiş yemiş, o Cebrail için yedim zannediyormuş, şimdi ikincisine gelmiş ya Ali sen ne mi gözünü açmadın sana gelen peygamberliği amcam benden büyük Muhammed deyip ona verdin sen babanın yeri bu Talib'in oğluyum. o bir yetim idi niye kaptırdın peygamberliği ona demiş. Seni de yiyeyim de demiş, evken çıktım demiş, ne bir saat olmadın gözümü açmadın demiş, ona da yiymiş. Ondan sonra Lebed Peygamberimize gelmiş. Bunu kendine gelmediğini iyi biliyordum demiş. İyi de biliyordum. Lakin demiş, Ali'yi küçüksündüm demiş. Elimden aldım peygamber oldum, oturdum, bütün kork, oldu derdim demiş. Şimdi İranlılar ne? Aynı itikattılar bak. İran'da, İran'da, hiç orada ezeli bilmem de bakın bazı oraya açın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah yerine Ali Yülveli Yullah diye çırır. Hicaz'da yanımızda apartmanda oturuyorlardı. Oh hiç o, Ravza-i Mudahara'da namaz kılmazlar. Oraya gelirler Ali Yülveli Yullah diyerek ezen okurlar. her Allah şikayet edilmiş içinden okumaya başladılar. Taciz oluyorduk İbrahim. Ben de hastaydım orada. Böyle dinisizler onlar. Peygamber'e ihanet ederler. Demiş dur seni de yiyin de Hazreti Ali'nin elinden demiş. Peygamberliği almayı nasıl olduğunu bir bir demiş. O ekmeğin parçasını da yiymiş. Daha <gülüyor> teatçip eden gülünecek diye ilerle. Kardeşlerim şöyle bir yerleşelim. Şöyle biraz daha ileriye Tapın yerine Biliyorum yan batının yerinde geldiniz, bizi ortada koydunuz. Çünkü gelin. <gülüyor> Arkadaşlarım, sevgili cemaatim, hiç hayatta unutulmayan bazı bu sene verdim. Ben yedim de zevk duyuyorum ve lezzet alıyorum bu sene, İnşallah size ikram mı oldu? sözlerimi başkaları gibi kürtüsüne çekerek başka muamele mi düşünüyoruz? Bilemiyorum onu. Allah bizden ve sizden ve cümlenizden cümle i imandan Allah razı olsun. Amin. Bak, sizden izin istiyorum, öyle konuşuyorum. Gündürecek de vereyim mi diye. Seyirin başında duran borçlu, yani yüz liralık borçlu, on livasını verince, o da bekliyor, üçü de yendikten sonra eline Haşa ve kella. Yüz binlerce gördüğüne de haşa, Allah deyi derdini ekmeğe de alıyor. Sen ne bilin iyice tembih etmenin Cebrail'e? Bunu Ali'ye doğru götürdü, ne demedin? O da hiç bıraktın, götürdü oraya verdi. Ali Cez peygamber olamadı, Muhammed oldu. Seni ve yiyin deyince, yukarıdaki adam demiş ki, da benim yüz lira alacağım var. Diye bağırınca Allah geldi zannetmiş kadan kalbi durmuş oraya yıkılıvermiş. <gülüyor> gebersin böyleleri gebersin daha iyi. Gelmişmiş koynundan cüzdeni çekmiş tam yüz lira var. He kurban olduğum Allah demiş. Bana koynuna on borcunu yiyin. Yani sadakayı siz zannetmen ki zayi olur giderdi. Mutlaka mutlaka bile Allah on yedi yüz daha ziyade biri okuyorum. Ama vakti geçirmeyim diye saat çok erken çıktım düğün her gününden yine bitirmeme imkan yok. Satın senin gününde de imkan kalmadı. Yarın da bilden bilden vurturum. Sadece azdın beni Allah'ın faziliyle çovattın saraca diyor kendine bunu. Evvelce sana üçüncüsü sana düşmanıdın evvelce şimdi beni kendine dost. Evvelce zeketi neyi vermediğin için ataştan çiğ olup vücutuna çakılacağın adam var. Şimdi kendine dost ettim seni kurtaracağım diyor. Verdiğin zeket ne? Daha bunlar. Dünyaya sarp olmakla olup ölüp geleceği ölüm. Allah'a vermekle ben ebedi malım kıldım. Ebedi baki ettim. Senin kabirde de yoldaşım oldum şimdi ben. Kabirde de malım oldum. Üç tane şeyin cevabı kabre devam ediyor. Dünyada önenlerin hepsinin amel kapanıyor. Lakin bir çocuk yetiştirmiş evlat alim etmiş, kamil etmiş kimseye tek zararı gelmeyen salih bir evlat onun vaazını neyi dinleyince Allah babana rahmet olsun anana yedirttirdiğinden hiç amel kapanmaz yazılır. Hoca benim çocuğum anasih oldu. Bıraktım çocuğumu. Yedi yaşım baykana girdirmedim. O zaman da vaaz verdim. Gir de bir gireyim bir, bir diye iki tane çocuk elinde yatıya, çöreğe gelir. Çocuklar teneffüs kılacak kadar değil inan. Birisi 7, birisi 5 yaşında ancak. Onlar pek hoşuma gider. Babası onlara da yeşil takka giydirmiş. Onlara da yeşil takka giydirmiş. İmrendiğimden sordum. Yani şu adama çok ünlü deniyorum. Bazı da şimdi canından dinliyor. Kim bu yahu çocuklarını getiremez? Efendim başkomiserimiz bu. Kumser bey bu dedi. Çocukların sonra azmasın diye elinde getirip e, milletin İslam yerin içerisinde namazı evreniyor, orucu diye Bir komiseri kadar düşünmüyoruz görüyor musun? Çocuklardan hiç kimse şimdi orucu için geliyor yavrular. Sonra getirmez ve olmaya çalışırlar. Çocuklar zehirleniyor diye. Allah aşkına yapmayın. Çocuksuz millet büyümez onlar, onlar mukaddesatçı, onlar imancı, onlar dinci. Olursa bu cami yoksa boş kalır geçer gider bütün çocukların azarsa. Onun için dünyaya sark olmakla fani olacaktın, Allah'a vermekle beni baki etsin. Bir de sadakayı cariye kırmı yaptırıyor, su destiriyor, yol yaptırıyor. Kur'an e, bursu yaptırıyor değil mi hatıba veriyor vesaire onlar devam etkili nütçe o kapıdan geçen insanın adedince sevap yazılıyor defterine. Daha kime oluyor hocam? Daha mı? Daha kaledeyi ölüm yetiştiren, yani çocukları okumayla yetiştiren hocayı onun okuttuğunu, onu okuttuğu, onun okuttuğu, onu okuttuğu o korsana kadar onun amel defterine yazılıyor. Kaleziye kitap alırsan çok pahalandı, yazın çalışıyor da yedik e, dışın e, imam hatıflarını okuyor, kitabını alıp kendini utandırmayacak şekilde hangi kitaplara ihtiyacın var oğlum, o kitap o okursa, öteki de okursa, rüyağı öteki kadar okursa dinamonun haberdetlerine yazılıyor. Anladın mi? Benim de çocuğum okuyor, ona da alın diye veriyorsam dilim dursun diyorsan ben sizden istemiyorum bir şey. Bakın seni tesir etsin. Benim ona fakir yavrularım var. Daha elinde oldukça seni, sen beni muhafaza edeceksin. Bundan sonra ben seni muhafaza ederim diyecek. Elinde olduğu müddet ki beni kasalara, keselere, sandıklara saklayacak. Muhafaza edeceğim. Ama sadaka vermekle ben seni şimdiden sonra muhafaza edeceğim diyor. Rüyan Abdullah ibn Umar Müsaade ne anhuma. Lamma nazalat hadhihi al ya Rabbi hadha qalil fi haqqi ummati", kâle Allahu taala azze ve celle: "Ulaykatu's-sünne ecmahum naraki minna sadru". Abdullah bin Umar Ey dinna, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Hemen yanam. Nifkâle zerrati hayran yaratır. Nazıl olunca dedi ki, yarat bu ümmetim hakkında bu çok azdır. Yani zil ve gazdar bir sadaka diyorsan kurmanın yarısı değil, zil cinek genesi diyorsan gayret diyeceğim, karşılığını gereceğim diyor Allah. Çok az yarattır. Bir düzün genesi olursa da bu sen çok büyük olduğun için büyük umu yok bizlere. Ne diyorsun sen dedi. Allah'u Zül Celal Merateyn yani sabırları sebebiyle ecirleri iki kat olacaktır. İki misli veriyorum. Sevabını iki misli veriyorum. قلت ya Rabbi heda qalil fi hakki innaki arad tusnuhu okuma istersen. Okumayın, muhabbet geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine dedi ki: Ya Rabbi bu da immetina bu da azdır. İki misli ne var dedi ya. Sen büyüksün, tamamen hadi. <gülüyor> Rabbim buyurdu ki: Her kim bir iyilikle gelirse ona on misli karşılıkla var. On misli görürüm, Habibim yeter mi, dedi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi,